194. konu, Müslümanların halife seçilen Hazreti Osman'a biat etmeleri, Hz. Ömer'in halife seçimini kendilerine bıraktığı 6 kişilik grup bir araya gelerek istişarede bulundular, bunlardan Abdurrahman bin Avef, ben bu hususta sizinle yarışa girecek değilim, yani halifelik falan istemiyorum, eğer isterseniz içinizden birini halife seçebilirim, dedi, bunun üzerine diğer 5 kişi bu hususta Abdurrahman bin Alfa yetki verdiler, Bundan sonra halk Abdurrahman'ın yanına gidip gelmeye ve ondan bilgi almaya başladılar. Halktan hiç kimse bu şura üyelerini rahatsız etmiyor. Sadece sabahları Abdurrahman'a koşup gece yapılan toplantı hakkında ondan bilgi ediniyorlardı. Bu durum Hazreti Osman'a biat ettiğimiz gecenin sabahına kadar böyle devam etti. O gece henüz uyumuştum ki kapı vuruldu. Kalktım, kapıyı açtım. Gelen Abdurrahman'dı. Bana, bakıyorum sen uyumuşsun. Allah'a yemin ederim ki ben bu gece bir dakika olsun uyumuş değilim. Git de bana Zübeyir ve Sad'ı çağır, dedi. Gidip onları çağırdım. Abdurrahman onlarla konuştu. Sonra bana seslenerek, git, bana Ali'yi çağır, dedi. Hazreti Ali geldi, Abdurrahman onunla şafak sökünceye dek konuştu. Sonra Hazreti Ali kalktı ve gitti. Abdurrahman'ın Hazreti Ali hakkında bazı korkuları vardı. Çünkü Hazreti Ali halifeliğe çok hevesli görünüyordu. Bundan sonra Abdurrahman bana Osman'ı çağır, dedi. Gidip Osman'ı da çağırdım. Müezzin sabah ezanını okuyuncaya kadar da onunla konuştu. Sabah namazını kılan halk Hazreti Peygamber'in mescidinde, Minber'in yanında toplandı. Abdurrahman bin Avef o sırada Medine'de bulunan diğer ensar ve muhacirleri de çağırttı. Ayrıca ordu kumandanlarını da oraya getirtti. Bunların hepsi o sene Hazreti Ömer'le birlikte hac etmek için gelmişlerdi. Herkesin toplandığına kanaat getiren Abdurrahman şehadet getirerek şunları söyledi, ey Ali, ben halkın nabzını yokladım, gördüm ki hiç kimse seni Osman'a tercih etmiyor, sakın darılayım deme, bundan sonra kalktı ve Hazreti Osman'ın elinden tutarak şöyle dedi, Allah'ın ve Rasulünün ve ondan sonra gelen iki halifenin sünneti üzerine sana biat ediyorum, onun bu şekildeki biatından sonra muhaciriyle, ensarıyla, ordu kumandanlarıyla tüm Müslümanlar da kalkarak Hazreti Osman'a biat ettiler.